1240 numaralı konu, Enes'in, Secde, 32 suresi 16 ayeti hakkındaki görüşü, yanları yataklarından uzak durur, Secde, 32 suresi 16 ayeti hakkında Enes şöyle demiştir, bu ayet yatsı namazını beklemenin fazileti hakkındadır.